Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Yalı. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler programında farklı kentlerin farklı lezzetlerinin tadına bakmak üzere yaptığım yolculuklarda bana eşlik etmeye bir kez daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu yayın döneminde bir dönem önce bıraktığımız yerden kentleri araştıran, keşfeden ve dolu dolu yaşayan gezilere çıkmaya devam ediyoruz. Yemekler tadıp insanlarla tanışıyoruz, mekanlar görüp adetler öğreniyoruz. Kısacası gelin hadi bu yeni dönemin... İlk gezisine çıkmak üzere hazırlanalım diyorum. Uzun bir aradan sonra ilk yolcular çıkışımızda üzerinde konuştuğumuz kent ve barındırdığı lezzetler biraz farklı, biraz çarpıcı olsun istedim. Bu yüzden bu hafta sizlerle dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük başkenti olmakla övünen bir minik kente Maleye gidiyoruz. Eminim bir kısmınız Male'nin haritadaki yerini gözlerinin önüne hemen getirir hatta oraya ait anılarını aklına düşürürken bir kısmınız da neresi ola ki bu Mali diye soruyorsunuz. Aslında bu ikinci gruptakilerin çoğunlukta olması beni hiç şaşırtmaz. Çünkü yakın zamana kadar ben de o gruba dahildim. İki yıl önce Tsunami Hint Okyanusu'nun da vurduğunda sıkça karşılaşır oldum bu ufak kentin adıyla. Sonra da gidip görene kadar doğrusu pek fazla ilgilenmedim. Oysa şimdi dağarcığıma eklenen kent sevdalarının arasına katılmış bulunuyor Male. Sözü daha fazla uzatmadan bilmeyenler için Male, Maldiv Cumhuriyeti'nin başkenti. Zaten Maldiv Cumhuriyeti de son zamanlarda yaratılan turistik ve sosyetik imgesinin ötesine bakıldığında dünyanın en ilginç yerlerinden birisi. Dünyanın her yerinde hemen hemen herkesin kafasında egzotik, romantik ve eğlenceli bir tatil beldesi ve de tropik bir cennet olarak bir Maldivler kavramı var mutlaka da kaç kişi tam olarak neden bahsettiğini biliyor Maldiv Adaları deyince ben tam olarak bilenlerden değilmişim mesela. Belki de böyle utanarak itiraf ediyorum, geç öğrendiğim için takılıp kaldım Mali'ye. Çünkü Male bugüne kadar sözünü etmeye değer bulduğum kentlerden hiçbirisine benzemiyor aslında. Ne büyük, ne kalabalık, ne şenlikli ve hareketli, ne eğlence yeri çok, ne de sanat faaliyetleri yönünden zengin. Male'nin ilginç olan, belki de yalnızca bir özelliği var, coğrafyasından ve jeolojik yapısından gelen özellik. Beni derinden etkileyen ve de daha ayrılmadan geri çağırmaya başlayan boyutu da e, diğer kentlerden çok farklı ve bu jeolojik özellikten kaynaklanıyor. Bence günün birinde dalgaların arasında yok olmaya mahkum bir küçük kentçik olması. Hint okyanusunun yani yer hareketlerinin yoğun olduğu bir bölgenin ortasında bulunan deniz seviyesindeki dümdüz bir ülkenin başkenti e ve bana sorarsanız bu yüzden er veya geç haritadan silinmesi de kaçınılmaz. E lezzeti de zaten işte bu özelliğinden geliyor. Maledeyken kendinizi dünyanın sonunda veya yani ne bileyim belki de başladığı yerde gibi hissediyorsunuz. Mali'de denilen ülke aslında bildiğiniz gibi bir ada ülkesi ve dünyada nüfusunun tamamı Müslüman olan tek ada ülkesi olma özelliğini de taşıyor ama onu yalnızca böyle tanımlamak doğru mu? Yani nasıl bir ada veya adalar? Şöyle. Volkanik hareketler sonucu suyun altında kaldığı tahmin edilen yanardağ kalıntılarının etrafında oluşmuş birçok mercan atölünün içinde yer alan tam 1190 adet adadan oluşuyor Maldivler. Zaten atol kelimesi de diğer dillere Maldiv dili Divahiri'den geçmiş. Bu adaların yalnızca iki tanesi bildiğimiz topraktan diğerleri mercan adaları yani toprak yok renklerden kahverengi yok bildiğimiz kıvamdaki kum yok. ...üzerinde yürüdüğünüz yerlerde... ...güneşlendiğiniz plajlar da bembeyaz. E çünkü hepsi ufalanmış mercandan. Denizin o dillere destan turkuaz rengi de... ...dipteki kumun bu bembeyazlığından geliyor zaten. Şimdi mercan bizim bildiğimiz kırmızı siyah olur demeyin. Çünkü bu mercanın yaşarken sahip olduğu renk... ...öldüğü zaman beyazlaşıyor mercan. Üzerinde planktonların biriktiği bir oluşum biliyorsunuz... ...ve bembeyaz oluyor. Bu adalarda tahmin edebileceğiniz gibi... ...bildiğiniz yeryüzü şekilleri... En Engebeler falan da yok. Yani dağ, tepe yok, ova yayla yok ve de akarsu yok. Deniz seviyesinden en yüksek noktalar Hindistan cevizi ağaçlarının tepesi. Eh, Dolayısıyla da uçak mali havaalanına alçalırken başlayan bir suyun tam içerisinde yaşama duygusu kolay kolay insanın yakasını bırakmıyor Maldivler'de. Zaten Mali Havaalanı da dünyadaki diğer kentlerde olduğu gibi şehrin içinde veya yakınında falan değil. Hemen yanındaki bir başka adada ve muhtemelen önemli bir bölümü deniz sonradan doldurularak yapılmış. Aslında bu garip ülkede kara ulaşımı kavramı olmadığına ve tüm mesafeler adacıklar arası deniz mesafelerinden oluştuğuna göre bu çok da doğal. Yani Maldivlerde tabii ki demir yolları yok, karayollarının toplamı birkaç kilometreyi geçmiyor ve kentler arası ulaşım yalnızca deniz motorları ve deniz uçaklarıyla sağlanıyor. Eğer bencileyin derin sulardan çok fazla hoşlanmayan biriyseniz e bu duygu başlangıçta tedirgin edici olabiliyor doğrusu. Bu yüzden de otellerin bulunduğu ve canın plajların yer aldığı resort adalarından bir süre için uzaklaşıp Maldivli gerçek insanların yaşadığı ve çevrede iki metreden daha yüksek bir takım yapıların bulunduğu yaşam adalarına geçmek e ve bu arada minik kent malede bildiğimiz metotlarla bir kafede meyve suyu içerek, bir dükkandan bir şeyler alarak veya bir parkta oturarak soluklanmak alışkın olduğumuz biçim ve boyutlarda sokaklar görmek ve bildiğimiz araba ve otobüslere binmek ilaç gibi geliyor insana. Ama yine de tanıdığımız hayvanlara, örneğin kedi, köpek, inek veya ateşek gibi yaratıklara rastlama şansımız olmadığını bilerek. Çünkü bu hayvanlar mevcut değil Maldivler'de. Maldiv Adaları'nda bol miktarda balık ve kuşa ilaveten bazı zararsız sürüngenler var yalnız hayvan olarak. Galiba yerlilerin, Maldivlerin söylediğine göre de e, bir iki tane Hindistan'dan getirmiş keçi bir zaman oralarda yaşamış. Neyse biz gene gelelim Male'ye. Male, Maldivleri oluşturan pek çok atolden Kuzey Male Atöly'nin en büyük kenti. Aslında bu atol meselesini biraz daha anlatarak sizlerle Maldivlerin bana en fazla lezzet veren özelliklerinden birisini de aktarmış olmak istiyorum. Atöller idari olarak olmasa da coğrafi olarak herhangi bir kara ülkesinin bölgeleri veya eyaletleri gibi kabul ediliyor. Bu atollerin adaları ve üzerlerindeki köyler de dolayısıyla hani karası bol ülkelerdeki bölgelerin kentlerine tekabül ediyor bu durumda. Yani nereli olduğunu sormak için insanlara hangi atoldensin demek gerekiyor. Veya birisi memlekete gidip yakınlarıyla hasret giderecekse çalıştığı adanın bulunduğu atolden köyünün bulunduğu atole gitmesi anlamına geliyor bu. Tabii ki deniz motoru veya deniz uçağıyla. Trabzon'a gidiyorum annemleri bir göreyim veya tatilde Mersin'e gidip akrabaları ziyaret edeceğim der gibi... Ben adu atol ailem de orada tatilde oraya gitmeyi planlıyorum diyor insanlar. Bundan sonra da e, duruma göre bir motora veya bir uçağa binerek tıkır tıkır kendi atollerine gidiyorlar. Yani bir atoller yan yana ve bir arada bir bütün oluşturmuş ama tabii her birisi ayrı bir atol. Bu da hani sanki her birisi ayrı bir ülke falan çok bana değişik ve enteresan geldi. Hani üç yanı denizlerle kaplı olsa da hatırı sayılır bir kara alanına sahip olan Türkiye'den gidince bu tanımlar daha doğrusu bu gerçek çok ilginç geliyor, farklı bir lezzet sunuyor insana doğrusu. Yine Maleye dönecek olursak, eni bir uçtan bir uca bir buçuk kilometre, boyu da baştan başa iki kilometre olan bir alan üzerine kurulmuş Male. Dünyanın en minik başkenti olma özelliği de tabii ki bu dar yerleşim alanından geliyor işte. Tarihi birkaç yüzyıl öncesine ulaşıyor olsa da Male'nin aynı yaştaki diğer dünya kentlerine benzer bir tarihi eser zenginliği sergilediğini söylemek zor. Kentin tüm görülmeye değer yerleri eski cami ki 400 yıllık olduğu ve inşaatı için mercan kayalarının kullanıldığı biliniyor. Ve bahçesindeki mezarlık çok enteresan çünkü Maldivler'de mezar taşları insanların cinsiyetini belirliyor. Eğer mezar taşının üzeri bir yuvarlak, düz bir yuvarlak şeklinde yapılmışsa bu bir kadına ait bir mezar. Üzerinde daha sivri ve biraz daha uzun, yüksek tutulmuş bir çıkıntı varsa bu bir erkeğe ait bir mezar. Ayrıca eğer mezarın sahibi o mezarda yatan zengin birisi ise altın yaldızlı harfler, hatta bazen altın plaketlerle üzerinde bir mezar kitabesi yazılmış olabiliyor ki bu da bana değişik geldi. Başkanlık Sarayı, Devlet Başkanı evi içinde yeni camide barındıran İslam merkezi, e, Maldivleri İslamiyetle tanıştırmış olan bir anlatıma göre Ebu Bereket el Barbari'nin türbesi, e, bütün bunlar 45 dakikada yürüyerek gezebileceğiniz kentin tarihi binaları. Sultan Park'taki müzede hem Budist hem de Müslüman kentten kalıntıların bulunduğu kentin tek müzesi. Şimdi isterseniz Maledeki bu küçücük kentteki büyük turumuza devam etmeden önce hani içinde bulunduğumuz ortamı biraz daha bize canlandırabilmesi açısından bir müzik parçası dinleyelim. Maldivlere özgü bir müzik diye bir şey doğrusu çok hani belirgin bir şekilde ortaya çıkmış değil ama kültürün birçok boyutunda olduğu gibi müzikte de etkileşim en fazla Sri Lanka, Seylan ve Hindistan toplumlarıyla olmuş diye düşünüyorum. Hint müziğinden çok belirgin esintiler var. Hatta ayırt etmek zor gibi. Aynı şekilde tabii Pakistan'da Bangladeş'te yapılan müzikten de çok güzel esintiler var. Ben nedense Mali sokaklarında yürürken kendi kendime sürekli mırıldandığım nedense bana Male'nin hatırlattığı bir parçayı sizinle paylaşmak istiyorum. O yöreden bir sanatçı Nitin Sony seslendirecek. Bildiğiniz bir parça ama benim için Maldivlerin atmosferini hatırlatıcı oldu nedense. Homelands. ni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 Hemen yanındaki bir adada yer alan uluslararası havaalanı Hulule yapılmadan önce adalara tek ulaşım Male'nin limanından olduğu için kentin bu anlamda önemi ve hareketliliği daha fazlaymış doğal olarak. Ama en yakın kara parçası olan Sri Lanka'nın yani eski adıyla Seyla'nın başkendi Kolombo'dan buraya deniz yoluyla ulaşım Hint okyanusunun tam da göbeğinde bilinmeyen tehlikelere dalmak anlamına geldiğinden oldukça meşakkatli bir işmiş. Öyle anlaşılıyor seyyahların, gezginlerin yazdıklarından ve bu yüzden Hulule Havaalanı maceradan en çok lezzet alanların bile memnuniyetle karşıladığı bir değişiklik olmuş. Şimdiki haliyle Male sürekli siesta daymış izlenimi veren tipik bir İslam kenti. Neden tipik dediğimi şimdi kendi kendime düşününce galiba şunu fark ediyorum. Böyle doğanın içinde dümdüz bir kent için mimari görüntü çok önemli bir özellik ve oldukça büyük bir fark yaratıyor normalde. Male'nin çok önemli bir tarihi eser zenginliğine sahip olmadığını biraz önce söyledim. Dolayısıyla yakın zamana kadar mercan kayalardan yapılmış küçük kulübelerin sırt sırta verip oluşturduğu daracık, kargacık, burgacık sokaklardan ve kentin ekonomisinin ana damarını oluşturan balıkçılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü deniz kıyısındaki balıkçı barınaklarından başka bir mimari birim taşımayan kent Havaalanının açılması ve turizmin gelişmesiyle asfalt yolları ve on katlı modern binaları olan bir yere dönüşmüş bulunuyor. Hatta şu sıralarda çok katlı bir alışveriş merkezinin inşaatı da hızla sürüyor. Ve siz her ne kadar hayalinizdeki büyülü kentlerden birisi olarak malenin bir shopping mola sahip olup da özelliğini yitirmesine üzülüyor olacak olsanız da malelilere bu durum çok büyük gurur veriyor. Bu yüzden de görünümde fazla ilginç bir şey yok. Öyleyse nedir kenti tipik Müslüman görüntüye büründüren? E bu küçücük 3 kilometre kare kentte tam 22 adet irili ufaklığı eskili yenili cami olması desem. İklim insanın aklında Müslüman ülkelerle yani Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile birleşmiş olan sıcaklık, nem ve dolayısıyla rehavet kavramlarından da çok uygun olduğu için. Böyle bir izlenim edindim belki diye düşünüyorum. E, yani canlı bir kent yaşantısının ortasındaydım ama sanki o görünen e, sokaklardaki pazar çarşılardaki e, yaşamın arkasında evlerde böyle ağdalı bir uyku bir öğleden sonra rehaveti devam ediyormuş gibi bir hal vardı. Şimdi madem kentin canlı e, pazarlarından, çarşılarından bahsettik. En ilginç yerlerinden birisi olan pazara gelelim. Hiç şüphesiz balık pazarı en ilginç mekanlardan birleştirelim birisi kentte. Hani Tunus, İstanbul, Tokyo başta olmak üzere pek çok kentin balık pazarını gezmiş olmak gibi bir tuhaf özelliğe sahip olduğum için kıyaslama yapabiliyorum ve şunu rahatça söyleyebilirim. Mahalle balık pazarı gördüğüm en otantik, en ilkel ama zengin balık pazarlarından birisi. Keskin ve sivri bir bıçağı elime tutuşturup derisini yüzdüğü ton balığının başına beni diken balıkçı dostum bunu ne kadar farkındaydı bilmiyorum ama Akdeniz'den gelmiş birisi için bir balık pazarında en bol bulunan balığın barakuda yani bir tür küçük köpek balığı olması çok ilginç bir durumdu doğrusu. Zaten bu barakudalar kaldığınız otelin iskelesine de gelip doyurulmayı bekliyorlar. Hani tıpkı Akdeniz'in sokak kedileri gibi. Balık pazarına söz açılmışken, yalnızca Maldivler'de rastladığım bir şeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum balıkla ilgili olduğu için. Belki başka yerlerde de vardır ama ben ilk kez rastlıyorum. Ismarladığınız balık ton balığı ise eğer bir restoranda, tıpkı bir biftek ısmarlamışsınız gibi nasıl pişsin efendim diye soruyor garson. Zira Maldivler'de önemli bir ticari ürün olduğu kadar halkın temel gıda maddelerinden de birisini oluşturan ton balığı genellikle yalnızca ızgara olarak tüketiyorlar. Tabii. Ve tıpkı et gibi az pişmiş orta veya iyi pişmiş olarak değişik e, durumlarda hazırlanabiliyor. Tabii ko, yani tamam sushi, sashimi, çiğ balık bir takım şeyler yemeği bir, alışkınız biliyoruz ama bildiğimiz ton balığının az pişmişini yemeye cesaret edemediğimiz için çok pişmiş olsun bizimki dedik ve belki de hani hata ettik. E, az pişmiş yapmalarının bir hikmeti vardı herhalde. Zaten garson böyle bilge bilge gülümsedi biz sadece ton balığını böyle yaparız falan dedi. Bir daha gidişte demek ki az pişmiş ton balığı yiyecek. Balık pazarı deyince tabii ben hani pazarlara da meraklı bir insan olarak hemen başka ne pazarı var? Meyve sebze pazarı dendi. Oralara koştuk gittik. Ee, enteresan olan tarafı şu sebze pazarının. Aslında bana meyve pazarı demek lazım galiba. Çok fazla sebze yetişmiyor. Adalarda yetişen meyvelerin sadece satıldığı bir pazar. Tabii ki bir sürü şey ithal ediliyor. Dünyadaki bütün meyveler orada da artık var. Çok turistik bir bölge. Ama kendi yetiştirdiklerini özel bir pazarda satıyorlar malede Ve tabii yani mesela başka bir ülkede çok büyük lüks olacak şeyler. İşte papayalar, guavalar, passion fruit denilen meyve. Özellikle mango. Hayatımda yediğim en lezzetli mango'ydu açıkçası. Ve de muzlar. Muzlar hevenk hevenk. Herhangi bir tropik ülkede olduğu gibi. Ama o kadar çok hevenk hevenk muz var ki sanki böyle pazar bir muz perdesinin altında yer alıyormuş gibi. Hatta buna ilgili de çok enteresan bir anımız oluştu. Ben illaki her gün bir adet muz muhakkak yiyen bir e, insan olarak otelde e, çok olağanüstü, beş yıldızın çok üstünde bir servis ve e, sürekli meyve getiriyorlar odaya ve ikram yapıyorlar. Fakat sabire elma armut geliyor. Yani hani biz böyle e, oraya tropik meyve yemek hayaliyle gitmişiz falan. Sorduğumuz zaman dediler ki, Muz, mango ne kadar sıradan bana biz size az bulunan değerli meyveleri ikram etmek istiyoruz. Onun için sürekli el marmut getiriyoruz. Ee, ben tabii derhal çok banal meyvelere geçiş yaptım ve işte kokonat e, Hindistan cevizi yani e, muz yemeye başladım ama onların bu tatlı yaklaşımını da hiç unutmadım. İnsan her taş yerinde ağırdır derdi anneannem. Hakikaten de bir kerameti var demek ki. E, Hindistan cevizinden bahsetmişken aynen bizim pestil ve cevizle yaptığımız cevizli sucuk gibi onlar da Hindistan cevizini şekerle karıştırıp işte e, sütünü içine yedirerek falan bir Hindistan cevizi sucuğu yapıyorlar. Pazarda bu da satılıyor e, ve kurutulduktan sonra da yenebiliyor. Ondan alıp eve getirip bol bol tadına vardık diyeyim size. Söz yemeklerden alınan lezzetlere gelmişken Maldiv'de yemekler nasıldı, Male'de neler yedik oraya bir bakmak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi yakındaki e, kültürlerden etkilendiği konuların başında yemek de geliyor. Bol miktarda tarz olarak baharatlı ve acılı, tatlılı, ekşili olmasından ...Hint ve Tayland mutfağını hatırlatan... ...iki farklı mutfak gelişmiş bulunuyor. Ağırlık Hint mutfağı belki ama... ...Uzak Doğu ve özellikle Tayland mutfağından da... ...çok güzel esintiler var. Bu, bu konuda... ...yani gerçekten orijinal yerlerinde ancak... ...yenebilecek kalitede güzel yemekler yedik. E, tropik meyvelerin... ...ve bu meyvelerin sularının... ...hayatlarındaki yeri... ...sadece e, susuzluk gidermek... ...veya işte gıda olsun... ...açlık gidermek değil, bir sağaltma... E, ...aracı, ruhu dinlendirme... ...vücudu dinlendirme aracı... ...olarak kullanıyorlar. Örneğin bir spa'ya gidiyorsunuz. İşte e, vücudunuzu dinlendirecek bir masaj, bir şey yaptıracaksınız. Önce bir meyve suyu vereyim mi? Önce biraz meyve suyuyla rahatlamak ister misiniz? Veya bir bitkisel çay içer misiniz? Buradaki bitkisel çay tabii bizim alışkın olduğumuzdan çok farklı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok da basit. Eve de geldiğimizden beri yapıyorum. Zencefili ister sıcak ister soğuk suyun içine nasıl içmek istiyorsanız bol Onlar tabii yeşil limonla, lime yapıyorlar ama limon suyu sıkarak ne kadar rahatlatıcı olduğunu tahmin edemezsiniz. Ettiğinizi zannedersiniz ama edemezsiniz. Mideyi çok rahatlatıyor. Rahatsızlananlara doktor ilaçtan önce bunu öneriyor. Böyle yaşantıların içerisinde meyvelerden gelen sağlık ve sağ almanın çok önemli bir yeri var. Mutfaklarıyla ilgili tespit ettiğim özellikler arasında beni en çok bu etkiledi Çünkü çok basit bizim hemen uygulayabileceğimiz ve belki de bazen doğrusu boş verdiğimiz bir konu. Onlar bunu yaşamların içine oturtmuşlar. Evet sevgili Açık Radyocular. Şimdi sizinle sohbete daldığım zaman zaten kendimi unutup gidiyorum bunu biliyorum da. Çok uzaklara gidince toparlanıp geri gelmesi de büsbütün zor oluyor. Yine daldım gittim süremiz dolmak üzere. Herkesin doğa güzellikleri için gitmek istediği bir ülkede tutup yine hem de anlaşılan fazla bir özelliği olmayan bir kente takıldın değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Doğru haklısınız yani doğa güzellikleri e, tabii dalgıçların cenneti orası. Şnorkelle bile baktığınız zaman mavi üzerine sarı çizgilerin arasında kırmızı benekler olan boyalı zannettiğiniz. Yani gerçekten sanki biri sizin için hazırlamış gibi onları balıklar görmek. Hakikaten çok doğa olağanüstü. Ne bileyim gecenin bir saati yarım sabaha karşı bir bir sürat motorunun içinde kaldığımız otelden havaalanına giderken işte karanlıkta yıldızları ve haritanın üzerinde kayıp gittiğinizi hissediyorsunuz. Dünya haritasının üzerinde kayıyorsunuz. Hint okyanusunun güzelliğini anlatamam. Hakikaten bambaşka. Ama ben gene de uzak bir gelecekte, sulara gömülerek yok olacağından emin olduğum bir kentte bulunmaktan, hani bana bir ürperti verdiğini itiraf ederek bir anlamda kendimce bir Atlantis macerası yaşadım. Öyle bir lezzet aldım demek zorundayım. Yine illaki gidip kente takıldım demek zorundayım. Doğal güzelliklerin yine doğadan gelen başka bir e, felaketle ortalıktan yok olacak olması tabii ki çok yazık ama e, biraz daha olası bir şey. Bir kentin aynı şekilde yok olacak olması beni çok ürpertti. Nihayet bulduğum, alışkın olduğum o on katlı binalar gidecek diye mi? üzüldüm. Nedir? Male beni hani yok olmadan önce ilk yakalayıp gördüm diye çok sevindirdi. Tabii Maleyliler yok olacaklarını falan düşünmüyorlar. Tsunami bir daha gelirse ne yapacaksınız dendiğinde hiç ne yapabiliriz ki? Yani Tsunami için yapacak hiçbir şey yok. Doğadan gelecek ve geldiği zaman ne gerekiyorsa o olacak gibi bir cevap alıyorsunuz. Zaten doğanın belli şeyleri yok etmesine alışmışlar. Örneğin Müslüman olmadan önce benimsemiş oldukları Budist dininin çok az kalıntısı var adada, bütün adalarda. Çünkü muson rüzgarları ve yağmurları... Evet İslamiyet de belki korumak için bir çaba sarf etmemiş olabilir ama e, özellikle doğa, e, Budizm'e ait e, uygarlıktan kalan hemen her şeyi silip süpürmüş gibi çok az kazım yapılmış, çok az arkeolojik bulguya ulaşılabilmiş. Oysa binlerce yıllık bir ülke ilk yerleşenlerin 2500 yıl kadar önce e, Hindistan dolaylarından oraya geldiği tahmin ediliyor. Az buz bir tarih değil. Gerçi bu ilk gelenler... Tamamen yok olmuş. Şimdi yerlerinde büyük ihtimal kökeni Seylan'dan, Sri Lanka'dan olan birileri var. Bambaşka bir ırk ama kökenleri oradan. Ama ne olursa olsun doğa orada hep bu işlemini devam ettirmiş. Bazı şeyleri yok ederken yerine hani böyle gerçekliğine inanamayacağınız bazı çok başka güzellikler yaratmış. Böyle bir kendi halinde değişik bir ülke. Lak boyalı seramikleri, yaygı halı örme sanatı. Ve bir de tabii değerli taşlarla, Seylan'la özellikle birlikte yaptıkları bir şey, bir e, takı e, sanatı çok gelişmiş vaziyette. Neyi cennet olarak kabul ediyorsanız onu orada biraz bulabilirsiniz gibi bir durum var yani kısacası. Benim aklıma takılan, beni geri çağıran kentlerden birisi oldu. E, ve demek ki işte öğrenmenin yaşı yok, kentin dağdağısının, şarşasının, sanat zenginliğinin ve eğlence hayatının... Evet, çok önemli ama yerine geçecek bir şeylerin de olduğunu böylece öğrenmiş oldum. Yediğim yemeklerin tadı damağımda kaldı, yetmez mi? Haftaya başka bir kentte buluşuncaya dek bu biraz fazla uzattığım programı burada kesip hepinize e, her zaman olduğu gibi yaşamın tüm boyutlarında lezzet ve bereket dilemek istiyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Açık Radyo program destekçisi olun.